1361, numaralı konu, İbni Abbas ve Übey'in ayptihadı, evet, Abdullah bin Abbas'a bir şey sorulduğunda, Allah'ın kitabında bir şey bulursa, onunla, Allah'ın kitabında yoksa, Hazreti Peygamber'in sünnetiyle, ikisinde de bulamazsa, Ebu Bekir ve Ömer'in fetvalarıyla hükmederdi, eğer hiçbirinde bulamazsa, o zaman ayptihat ederdi.